Okuldan Aş-ı Şerif'e bu zamana vereyim, yani Mevlana buyuruyor, benim yetiştiğim tarafım. Estağfurullah ve yollayahşûûn. Bunlar yağmûdûne min dûnilâh. Yarın azıbette bütün kafirleri mahşere çıkaracağım. Bözlükten sonra dirilteceğim, toprağın altından kaldıracağım. Bu ufak olmuş, dağılmış kemiplerini toplayacağım allah Teala duruyor. Öldükten surat edilmez, ha! İlk baştan yanıdan sonrada nihayet edecek. Ana karnında bir damla sudan bizi bu boya geçirdi. Bir davla sudan böyle var mıydı ya? E, göz kulak yok. Bak nasıl bizi yarattı. Tekrar tokat edecek. Süzlerimiz tokat karışacak. Kuruk soğuklu çürümez. Onun üzerine bina edecek. Tekrar kalkın bakalım. Onları da çıkaracağım. Allah bırakıp taptıkları putlarını da çıkaracağım. Harap var, putlar. Övel ne gibi bahse putların canı yok, bir şey yok. Heykel. Ferbu <gülüyor> li Allah ta'ala bulu ki söyleceğim. En muşletu'l ibadi havda. Putlara o zaman can verecek, hayat verecek, dirilmeyecek. Konuşmayacak, bomba da. Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız? Kendinize taptırdınız? En <gülüyor> mutluluk sevim. Yoksa bunlar kendileri mi kaçırdılar? <gülüyor> Yoldan aşırdılar. Doğru yolu şaşırdılar. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Kur'an-ı Kerim'de okuduğu ayet kerimenin manası. Kullan cevap verecek. Kereskeden tunçtan bakırdan kurşundan kalaydan Mekke'de o zaman müşrikler kutlar yapmışlar altından, somagından var, bakırdan var, kurşundan var. Korsanlar dünyada kutlar. Geliyorlar oralarına ibadet ediyorlar, tapıyorlar, şeyleri de var cahiller. Şimdi de görüyorsunuz ne kadar ilerlemiş dünya. Ne yapıyorlar? İnsanlar ne yapıyorlar? İnşa Aleyhisselam'a tapıyorlar. İnşa Selam, beşer, yer içer, akdeşe gider. Bir, bir akdeşi var, küçük akdeşi var. O Allah'ın oğlu mu? Üç tane ilah olur mu? Meryem valilerin tadının başımızın üstünde annemiz çok kıymetli. Ama yemek yer, içer, Allah yer mi? İçer mi? Doğur mu? Doğurur mu? Efendim, nasıl yapıyorlar? Yani en akıllı geçinen adamları İsa'nın oğlu diyorlar Mendebe'nin hanımı diyorlar gel bunların aklına şakma Allah hidayet versin Allah hidayet versin onlar da ıslah etsin da İslam'a döndürsün biz dua ediyoruz ama akıllar değil bak uzayda bir yol buluyor Burada bir yol mu var sana kim dedin çık uzaya gel burada Allah'ın bul öncesi toprağını seyredeceksin sana Rabb'i kim soracaklar sana sormayacaklar bu da yakıştığında ne halk edin milyar dolarlar arıyorlar evet, astronomi bilgimleri şunları bulmadık ondan sonra el-kariyatlar geliyor canım gidiyor senin ölmemeye gücün yetmez yaşamayı uzatmaya gücün yetmez elinden bir şey gelmez sen de aciz ben de aciz bir tek kabir Allah'la Cennet ya İslam Kur'anlar Biz onun yolunu öğrenelim Kulluk yapalım diye geldik buraya ya Aklistik yapalım diye gelmedik mi? Kulluk yapalım diye geldik Ne <gülüyor> diyorlar havalanma, sıvalandı Kibir yapmaya doğru yaptı Gel Allah'ın sevdiği burada <gülüyor> Cuma var, cemaat var Ezar bulunacak, Allah da ediyor Bu kadar insan etrafta Gel daha evde icap edelim, sevdiği yapacaksın bulunacak Bana bu da kabahat bulma o yaptırdı beni, bu yaptırdı beni. Ama nasıl benim miydi? Beş kere parayı kökünden yiyecek kaptırmıyorsun. Bir süper ayı bir çiçeği kaptırmıyorsun. Efendim, dünyada karını zararını biliyorsun. Hazreti geldi mi, bugün, felan avucun, felan avucun, Allah felanın belasını versin diye kimsenin aleyhine mevkuatı kendini sıyramazsın. Kendini sorumluluktan kurtaramazsın. Bak bu ayın yolu söylüyor. Allah-u Teala putları buraya dikti, tapanları buraya dikti, mahşerde soruyor. Siz mi saptırdınız bunları? Kendinize taptırdınız. Bunlar kendin saptı. Putların bir suç var. Galiba putlar cevap veriyor. Allah dile getirirse bu mibber konuşur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurma kütüğünün üzerine çıkartı, yaslanırdı. Cuma mutbe Sonra dediler ki ne diyaloğuna bırak sana evrasını. veriyor, üç basamaklı minber yaptılar. Meselenebene minber üç basamak. Oğurmak gücünü bıraktı üç basamaklı minbere çıktı. Kim miydi? Oğurmak gücünü orada buluyor. Cuma günü böyle kalabalık sahabe bu hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Ben saatlağa yaptım fakihler. Oğurmak gücü yine bilimine devam başladı. Nasıl iniyor? Sağda bunu beni dinleyemiyor, o kurma kütüğünün sesinden. Kainatın ı Efendisi Milber'den indi, gitti olan kütüğünü kucakladı. Kucaklayınca ağlayan çocuğun e, nasıl bir annesi sandığınca falan ağlamasıyla ha, böyle yavaş yavaş yavaş sesi durdu. Ne buydu sallallahu aleyhi ve sellem? لَوْلَمَعْتَلِكُ لَحَلِّ اِلَّا لِرْقِيَامِ İnip de minberden onu kucaklamasaydın kıyamete kadar inmeyecekti. Onun için bu kütüğü minberin altına gömülür. Neden? Bu yine onun üstünde okumuş olayı tutmeleri minberin altına gömülsün ki inemese. Allah istese bu minberi üstüne konuşur. Sen konuşuyorsun. Nerede konuşuyorum ben şimdi? Dil. Dil ne? Et. Dil kasaptan dil istersen satıyor. Dil var. Peki bu niye konuşuyor? Bu ne? Et. Evet. Bu ne? Et. Evet. Niye konuşuyor? Bu ne? Et. Evet. Niye konuşuyor? Çünkü buna konuşuyor. Buna ışık diyor. Buna görmüyor. Subhanen basarışım. İç yanını göğdüyen adam. <gülüyor> eti konuşturan tespit ederim onu ne bilecekti ne bilecekti o zaman sen ben konuşurum da bile konuşamaz deme istese seni takma yapar ağzını var yapar bülbül gibi konuşanı felç yapan, ağaç gibi kütüph gibi döv yapan, kıpırtayamaz hale gelir istese de ağzını konuşacak konuşur. mutluları konuşurdu ne dediler mutlular Sübhaneke vaka evdolilene enetle bu yerini yukarı diyeyim verdi ya yalnız biz seni tezhet bizim senden başka dostumuz var biz yok, biz alacağız, tahtayız efendim turcuz bakınız ama biz sana seni şey hikaye edelim sana şimdi koşmadım biz sen yarattın biz senden başka bir dostluk madık Allah sana oradan koşmadık yani kutlanır ya Rabbi biz beniyiz bunların bize tatlasınlar, biz razı değiliz ama biz bunları engelleyecek güce sahip değil miyiz? Adam geliyor bana bakıyor, ben ne diyeceğim o <gülüyor> Sen bana dil verseyi mi konuşuldun, sen bana o zaman konuş ben de sustum, şimdi konuşuyorsun, ben de konuşuyorum. <gülüyor> ne yapacağım? Şimdi ne işaretler biliyorlar? Tarih'e kapanlar var, Hindistan'da iner kapanlar var, Malmur'a kapanlar var. Ama insana da fampet yok. Niçin? Onlar istiyorlar ki tattığımız bizi tatmin etsin, mutlu etsin, kendi kendimizi avutalım. Ama tattığımız bizden bir şey istemesin. Yani ne demek ki? Anan olsun, ağzı olmaz. Buyur. Biraz öne dolduruyorlar, kapılar kalmışlar, bir yere baksana gel. Hadi sütürme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 içki içme demesin. Öyle arıyorlar. Kârları içi içiyor. Onun için kutlar ne diyorlar? Biz senden başkasına dost tutmadık. Bunlar bizi sana ortak ettiler. Biz bundan razı olmadık. Velakim metkafeul ve, ve abaaul sen bunları çok yaşarttın. Yedirdin, içirdim. Bak kutlar sözü Kuran'da. İşte Hoca Efendi'yi okudu şimdi. Bundan sonrasında. Dinliyorsunuz Allah kabul etsin. O cehenneme okuyan abine 10 cevap alıyor. Siz de dinliyorsunuz okuyan dinleyen ortaksınız. Hep cevaplarınız ortak. Ama manası ne diyor? Bir de manayı dinlemekten şimdi. Bak ne diyor? Ya bu diyor. Sen bunları yaşattın, yedirdin, içirdin. Baba, atalarını, babalarını da geçindirdin. Bol mu verdin? Hal teanezdikir. Bunlar seni ziyet etmeyi unuttular. Allah demeyi unuttular. Ne alâ Allah unuttular. Yani çeyin kafalarına girdi, zevbu sefahı bulmanın damarlarına istedi, zikri unuttular ve kendini korkuturlar, helak olmuş bir toplum oldular. İşte namaz, zikir. Şimdi cuma namazı zikir. Verdûm-i Sala'te, bir zikri. Namazını için beni hatırlayasını için kıl. Zikrin mazası ne demek? hatırlamak bunu. Neyi hatırlayacaksınız? Niye geldik buraya? Allah'ımızın evine Rabbimiz'in e ziyarete geldik. Allah'ın mekâhtan münezzeh. Ama bu camiye gelince Allah'a ziyarete gelirdik. Onun evine geldik. Kâbe-i Manzaman'ın şubesi burası. İşte şimdi Allah hatırlayacağız. Geldin girdin, yarı saat, üç saat kıldın çıktın, bir kere bile Allah aklına gelmedi. Nasıl oldu bu namaz? Bu namazdan kim anladı ya? Namazın dairesizi kim? kaçça biliyorsunuz? 20 kız bir kaç bin dolar kaç bin euro niçin gayesi zikir Mevla Fes fez kurullahan dedir şahıra müddehmede bencik verdin, arabatta sen Allah'ı hatırlamak için gidiyorsun oraya bütün ibadetler. kurban kesiyoruz kurban yatırıyoruz nedir? Allah ikan Allah ikan ve helal Allah a, Allah a, Allah a, Allah ikan Nişan-ı Selam'a da soracak. Maire suresine geçiyor. <gülüyor> en de kudel-i İlahi Sittef'i'ni M'l-i'ni, ilah-i'ni M'l-i'ni, ilah-i'ni M'l-i'ni. Ey İlahi e Avrupa, ey İlahi e Amerikan! oraya. Annesi Meryem var diye yanında. Sen mi dedin ey inşa bunlara? Benim de annemize ilah tutun, Allah'ı bırakın bize tapın. Sen mi dedin? İşareti şeriatın sülh hale ki barkan, baharatı barkan. En akıl almazı senin bana sen benim S. S. için deli sen ne yaptın? Ben nasıl dedim ki Allah bırakın ana baba tapın, baba tapar. <gülüyor> İşareti <Winter slap> şeriatınla <oxydur> tri tri tuttiği, onun tutuyor. Amadandan uydurmuşlar değil mi? Uydurmuşlar. Ya bana ne varın da böyle O bunu kız ya. O ortasız olsa babasına benzer, anasına benzer. Allah-u Teala'ya hiçe benzer mi ya? ki ki? Yemez, düşmez, bulmaz, yorulmaz, ölmez, nerede? Meryem e, Adem'i <gülüyor> vefat etmiş. İsa Aleyhisselam vefat etmedi. Şefada, iki şirket şefada bekliyor. Kıyametlerini inecek, def çama Hazreti Meclisi'ye yansıt edecek, Dünya İslam'a dolduracak. Onlar bekliyor <gülüyor> ki, aaa! Yahudiler gelecekler İsrailoğulları'ndan bizden geldi diye bir rica, Hristiyanlar gelecek bizim at be ilahımız diye hepsine diyecek ki çanına kurdun Yahudiler bir şeyde durun, yazar okur, yazar ben İslam'ı yazaklarına geldim diyecek İsa Selam necek evini diyecek ki buyuruyor Sallallahu aleyhi onun için dinimize çok şükredelim şu imanınızdan dolayı hafdınıza çok hamd edelim Allah bizi atalarımızı saptırmadı. Çocuklarımızı, torunlarımızı da Allah saptırmasın. Eri sütlerden ayırmasın. Yolunda sakin eylesin. Üstü, bu üst yukbu memleket, bu yurt, bu İslam diyarı buralar. Buralar, mücahitlerin diyarı, fatihlerin, hazilerin diyarı buralar. Siz evladı fatihansınız. Onların çocuklarısınız, torunlarısınız. Onlar Allah için buralara geldiler. Hak dini ispat için, zulmü durdurmak için, Dünyadaki en büyük zulüm buralarda vardı o zaman. Birileri millet birliği yapıyorlardı ya. Onlar geldi İslamı getirdi, medeniyet getirdi, kültür getirdi, taharet getirdi, temizlik getirdi, ablus getirdi, hamam getirdi, bedesten getirdi. Mektibo anemi. Bütün dünyaya medeniyet getirdi bizim ecatımız, sizin ecatımız. Allah onlardan razı olsun, kabul edene nuru Amin. Amin. Biz nesillerimizle, bizim nesillerimizle, onların yolundan giderek dinine hikmetçi edersin. Evet. Onun için yolumuz haktır. Allah'ımız bu imanda bize sefak versin. El sünnet ikramına göre rüzgün inanmayı, çoluk çocuğumuzla doğru inancı aşamayı, kime inanacağız, vatıbıza inanacağız, ahmet fesasları, kıyamet alametleri, bundan sonra nefis neler meydana geleceği Allah'ın zaman fiktelerinden bizi muhafaza edersin. Amin. Ve İslam'ın bütün maddi manevi, sureti, zahiri ve görünen görünmeyen bütün hükümlerini yerine meclatımız gibi yerine getirmeyi, icra etmeyi, ihya etmeyi, gelecek kesimleri de örnek eksil etmeyi Allah'ın Cuma saatinde, şu ezan saatinde, ezanla ve arasında Duvar kabul <gülüyor> evet, bu fatihi, fatihlerinin, fatihlerinin ve tüm yan dua saatinde kabul edesin. Amin. Allahu Teala ya sen o kulluğun kanaatsin. Muhammedin aleyhisselam. Teslimin bizler hakkındır. Evet bu üstün Fatih Fatih'lerinin, aleminin vazileri, aleminin burada bütün bulunan şerdanın, olemaların, şecadanların er ve bütün bu civarda Balkanlarda bulunan tüm olemaların, Ebü er Yakup Sülehan, Fatih'in vazileri, Celalettin Ali Osman'ın ve bütün geçtiği terbaha hücreleri Fatiha.